1151, numaralı konu, Abdullah bin Ömer'in teheccüd namazı, evet, İbni Ömer geceyi namaz kılmak suretiyle ihya ederdi, sonra, ey Nafi, seher zamanı oldu mu, diye sorardı ve Nafi, hayır, deyince tekrar namaza başlar, sonra, ey Nafi, seher oldu mu, diye sorardı, bu sefer oturur, tevbe istiğfar ve dua eder, sabah oluncaya kadar böyle kalırdı.